226. mektup. Bu mektup kardeşi Meyan Şeyh Mevdu'da yazılmıştır. Dünyanın kısa sürdüğü, buna karşılık olan azabın sonsuz olduğu bildirilmektedir. Kardeşimin kıymeti mektubu geldi. Bizleri sevindirdi. Kardeşim, Allahu Teala size ve bize başarılar versin. Dünya hayatı çok kısadır. Sonsuz azaplar buna karşılıktır. Bu zamanı lüzumsuz boş şeyleri ele geçirmekte kullanan ve böylece sonsuz acılara yakalanan kimseye yazıklar olsun. Kardeşim, insanlar dünya kazançlarını bırakıp her yerden karıncalar gibi, çekirge sürüleri gibi yanımıza üşüşüyor. Sizse bu evden olmak şerefinin kıymetini de düşünmeyerek dünyanın alçak kazançlarına seve seve dalmaktasınız. Onlara kavuşmak için çabalıyorsunuz. Haya imandan bir parçadır, hadisi şeriftir. Kardeşim, Allah adamlarının böyle toplanması ve bugün serhente nasip olan Allah için toplanmalar, bütün dünya dolaşılsa bu nimetin yüzde birini bulamaz. Buradaki kazançlar ele geçemez. Siz bu nimeti boş yere elden kaçırdınız. Çocuklar gibi kıymetli cevherleri can parçalarıyla ve cevizlerle değiştirdiniz. Farisi'nin dediği gibi, utanmalı binlerle utanmalı. Kardeşim, bu fırsatı bir daha ele geçmez. Fırsat bulunsa da böyle toplantılar bulunamaz. O zaman bu nimeti nasıl ele geçirirsin? Elden kaçıranı nereden bulabilirsin? Zararları neyle yerine koyabilirsin? Yanılıyorsunuz, yanlış anlıyorsunuz. Tatlı, yağlı lokmalara gönül kaptırmayınız. Sözlü renkte elbiselere aldanmayınız. Bunlara düşkün olmanın sonu. Dünyada da ahirette de pişman olmaktır, inlemektir. Eşin, dostların gönüllerini yapmak için kendini belaya sokmak ve ahiretin sonsuz azaplarına atılmak aklı olanın yapacağı iş değildir. Allahu Teala akıl versin ve gafletten uyandırsın. Kardeşim, dünyanın vefasızlığı dillerde dolaşmaktadır. Dünyaya düşkün olanların alçaklıkları, cimrilikleri herkesçe bilinmektedir. Kıymeti ömrünü böyle faydasız yalancı için elden çıkarana yazıklar olsun. Haberciye ancak haber vermek düşer ve selam. 227. mektup. Bu mektup Molla Tahir Lahori'ye yazılmıştır. Yol göstermek makamında lazım olan vaz ve nasihatleri bildirmektedir. Allahu Teala'ya hand olsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Kıymetli mektubunuz geldi. Bizleri sevindirdi. Oradaki kardeşlerimizin zevklerini ve lezzet aldıklarını yazıyorsunuz. Çok sevindik. Kardeşim, Hak-ı size ihsan ettiği bu makam için çok şükrediniz. Halkı kendinizden soğutacak bir şey yapmamak için çok dikkat ediniz. Yoksa büyük günaha girersiniz. İnsanları kendinden kaçırmak melamilik yoludur ki emri marufla ilişkileri yoktur. Hatta melamilik bu makamın tam tersidir. Bu iki makamı birbiriyle sakın karıştırmayınız. Bu makamdayken belamelik yapmak istemeyiniz, zulmetmiş olursunuz. Talebe yanında temiz, iyi giyinmiş olunuz. Onlara çok sokulmayın, aralarına karışmayınız. Kendinizi küçültmüş olursunuz, sizden istifade edemezler. Elden geldiği kadar ruhsatlardan sakınınız. Ruhsatları yapmak hem bu yolumuza uygun değildir, hem de sünneti yapış alın demeye yakışmaz. Büyüklerden biri ariflerin gösteriş yapması avamın ihlasından daha iyidir buyurdu. Çünkü ariflerin iyi işlerini göstermeleri talebeyi Allahu Teala'ya çekmek ve onlara göstermek içindir. Bunun için avamın halis Allah için olan işlerinden daha faydalı ve daha sevap olur. Talebe ariflerin işlerini göre göre öğrenirler ve yaparlar. Arifler ve aleyh amellerini, ibadetlerini onlara göstermezlerse öğrenemezler. Demek ki Arifler talebeyi göstermek ve öğretmek niyetiyle yaptıkları için bu gösterişleri Allah rızası için olmaktadır. Yani ihlas olmaktadır. Hatta ihlasan daha iyi olmaktadır. Çünkü ihlasın faydası kendinedir. Bu sözümüz yanlış anlaşılmasın. Ariflerin her işlerinin, her ibadetlerinin talebeye gösteriş olmak için yaptığı ibadet etmek kendilerine lazım değildir sanılmasın. Allahu Teala korusun. Böyle düşünmek zındıklık olur. İlhat yani doğru yoldan ayrılmak olur. Arifler de talebe gibi ibadet yapacaktır. Hiçbir kimse ibadet yapmaktan kurtulamaz. Böyle olmakla beraber ariflerin ibadetlerinden talebenin faydalanması da düşünülür. Bunun için siz de sözlerinize ve işlerinize çok dikkat ediniz. Çünkü bu zamanda çok kimse tasavvuf yoluna girmek istiyor. Bu makama yakışmayan bir şey yapmaktan çok sakınınız. Cahillerin büyükleri dil uzatmalarına sebep olmayınız. Her işinizin isamiyete uygun olması için Allahu u Teala'ya yalvarınız. Başka yolların büyüklerinin nispetleri hasıl olduğunu yazıyorsunuz. Bunun neden olduğunu size uzun uzun anlatmıştım. ''Bunlardan başka şeyler olduğunu sanmayınız. Sonra iyi olmaz. Daha yazmaya lüzum yoktur.'' Vesselam. 228. Mektup Bu mektup Mir Muhammed Numan'a yazılmıştır. Öğretmek, insanları yetiştirmek için lazım olan birkaç şeyi bildirmektedir. Kıymetli Seyyid kardeşimin mübarek mektubu geldi. Bizleri sevindirdi. Kardeşim, size çok bildirdim ki bu yol iki temel üzerine kurulmuştur. Birincisi İslamiyet uymaktır. Öyle ki İslamiyet'in bir edebini elden kaçırmaya gönlü razı olmamalıdır. İkincisi yol gösterini sevmek ve ona öyle bağlanmaktır ki onun her şeyi beğenilecektir. Onun her sözünü, her işinin güzel görecektir Allahu Teala korusun. Bu iki temel işte ufak bir sarsıntı olmasın. Allah-u Teala'nın ihsanıyla bu iki temel sağlam olursa dünya ve ahiret saadetleri ele girmiş demektir. Bundan sonra lazım olan şeyleri de siz çok işittiniz. Bunları da gözetmelisiniz. Şimdiye kadar olan kusurların bağışlanması için de allah Teala'ya çok yalvarınız. Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü yapmamış olduğunuz itikafın kazası olmak için niyet ederek önümüzdeki Zilhicce ayının ilk 10 günü itikaf ediniz. Böyle niyet ederek sünnet sevabına kavuşursunuz. Bu itikafta Allahu u Teala'ya boyun bükerek, ağlayarak, sızlayarak kusurların affı için çok yalvarınız. Fakir de Kuddisi Sirru bu on günde size yardımcı olmaya çalışacağım. İnşallahu Teala izin verdiğimizi yazılı olarak da istiyorsunuz. Bunun üzerine çok düşünüyorsunuz. Size izin verilmiştir. Eğer bu izin yetişmezse yazılı izinin ne faydası olur? Her akla gelenin yapılması lazım gelmez. Akla öyle şeyler gelir ki onları yapmamak daha iyi olur. Nefis inatçıdır. İstediğinden vazgeçmez. Ona elbette kavuşmak için diretir. Onun iyi mi kötü mü olduğunu hiç düşünmez. Gönlünüzü kırmamak için izin olarak birkaç kelime yazdım. Hak Teala faydalı eylesin. Kendinizi son nefeste iman selametine kavuşmanızı düşününüz. İcazetname ve müritler o anda işe yaramaz. Kendi işinizi yaparken eğer bir kimse candan de gelirse ona tarikatı öğretirsiniz. Öğretmeyi birinci vazife sanıp kendi işinizi bunun gerisinde bırakırsanız kendinizi baştan başa felakete sürüklemiş olursunuz. 229. mektup. Bu mektup Mirza Hüsamettin Ahmed'e yazılmıştır. Bu yolun büyüğümüzün yolu olduğu bildirilmektedir. Allahu Teala ayağ hand olsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Sizi özleyenlere göndermiş olduğunuz kıymetli mektuplar ardarda gelmekte. Sevincimizi artırmakta ve sevgimizi çoğaltmaktadır. Allahu Teala Buna karşılık olarak size bizim tarafımızdan bol bol iyilikler versin. Bildirmiş olduğunuz şüphelerden, örtülü kalmış şeylerden birkaçı için kısaca cevap yazıyorum. Bizim bulunduğumuz yol tam o büyüğümüzün yoludur. Nispetimiz tam onun mübarek nispetidir. O yoldan daha yüksek ve o nispetten daha uygun ve daha üstün bir yol ve bir nispet yoktur ki insan onu seçmiş olsun.'' Böyle olmakla birlikte sanatların olgunlaşması ve her nispetin tamamlanması, düşüncelerin, buluşların birbirine eklenmeleriyle olur. Mesela sibevey zamanında olan nahiv bilgisi, sonra gelenlerin düşüncelerinin eklenmesiyle binlerce kat artmış, daha düzgün ve temiz olmuştur. Özü yine Sibevey'in ortaya koyduğu nahiv bilgisidir. Sonra gelenler bu özü genişletmiş, süslemişlerdir. Şeyh Alütev'le buyuruyor ki, Vasıtalar çoğaldıkça yol daha kısaları ve düzgün olur. Böyle yolu temizlemek, süslemek şeklinde olan gelilikler ve bilgiler birkaç kimsenin böyle hayaller kurmasına yol açmış. İyi incelenirse bütün bunların kendiliğinden olduğu, yorularak, uğraşarak yapıldığı görülür. Bu fakirin mektuplarına ve risalelerine bakacak olursanız bu yolun ashabı Kiram'ın yolu olduğu anlatılmaktadır. Bu nispetin her nispetten daha üstün olduğu gösterilmektedir. Bu yol ve bu yolun büyükleri öyle övülmektedir ki bu büyüklerin yetiştirdiklerinden hiç kimse bunun yüzde birini bile söylememiştir. Bundan başka bu fakir her gün ve geceleri, her hareketimde ve sözlerimde bu yolun edeplerini ve emirlerini titizlikle gözetmekteyim. Kıl kadar ayrılığa ve yeniliğe göz yumulmamaktadır ne kadar şaşılır ki bütün bu iyi taraflar görülmektedir. Eğer üzüntülü bir günde dostlardan birine biraz sert söylenmişsem bu göze çarpmaktadır. Şuna daha çok şaşılır ki siz de böyle boş sözlere inanmaktasınız. İşitir işitmez rahatınız kaçıyor. İyi göze bakmak lazımsa bu iyi gözlülük yalnız böyle söyleyenler için midir? Bize hüsn-i zan olunmaz mı? Sözün kısası şudur ki dedikodu sözlere inanılacak, Dostluk bunlara göre olacaksa söz taşıyanların ellerinden kurtuluş olmaz. Bunun içinde sağlam dostluk kurulmaz. Dedikodulara kulak vermeyiniz ve geçmişleri unutunuz. Böylece dostluk yıkılmasın, eski sıkıntılar arada kalsın. Büyük hocalarımızın çocuklarının yetiştirilme, okuma çağıları geldi ve geçmek üzeridir diyorsunuz ve kıymetli vaziyetlerini hatırlatıyorsunuz. Kıymetli efendim, başımızın tacı olan çocuklarına hizmetçilik etmekte şereftenmek biz hizmetçiler için büyük saadettir. Ne yazık ki bildiğiniz engellerden dolayı görünen hizmetleri yapmakla şereflenemiyoruz. Yüksek vasiyetin vaktini bekliyoruz. Engellerin ortadan kalktığını ve dedikodu yollarının kapandığını anlarsanız hemen işaret buyurunuz. Oraya gelip birkaç gün orada bu hizmetimizi yapmaya çalışalım. İyi düşünülürse bu işin de hemen vasiyet emrini yerine getirmek için gelmeye çalışacağız. Yoksa zahirlerini ve batınlarını sizin terbiye etmeniz onlar için bulunmaz bir kazançtır. Başkasının yardımı lazım değildir. Mevlana Abdül iş ettiğimize göre çocukların okutulmasını, yetiştirilmesini meyan Muhammed Kılınç kendi üzerine almış. Siz de bunu uygun görmüşsünüz. Bunu işitince şaşırdık. O bilmeyerek bir şeyler düşünebilir. Fakat siz bunu nasıl uygun buldunuz?'' Muhammed Kılıç'ın özücü hallerinin başka yere de bulaşacağından korkuyorum ve selam. 230. mektup. Bu mektup Şeyh Yusufi Berki'ye yazılmıştır. Hasıl olandan doymayıp, daha yüksek şeyleri istemek lazım olduğu bildirilmektedir. Allahu Teala yahand olsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Mübarek hallerinizden birkaçını meyan babu bildirdi. Bunların neleri gösterdiğinin bildirilmesini istedi. Bunun için birkaç kelime yazıyorum yavrum. Böyle haller bu yolun başlangıcında bulunan acemilerde çok sık hasıl olur. Bunların hiç kıymeti yoktur. Bunları yok etmek lazım olur. Sona kavuşmayı göstermezler. Son nerede? Kavuşmak nerede? Arabi'nin dediği gibi, sevgiliye kavuşmak ele geçer mi acaba? Yüksek dağlar ve korkunç tehlikeler var arada. Allahu Teala bilinemez, anlaşılamaz. Görülebilen, anlaşılabilen, şuhut ve mukâşefe yoluyla belli olan her şey o değildir. Allahu Teala ötelerin ötesidir. Sakın bu yolda ceviz gibi, cam parçaları gibi parlak görünen değersiz şeylere çocuklar gibi aldanmayınız. Ve yolun sonuna kavuştun sanmayınız. Hasıl olan halleri ve rüyaları, cahil olan şeyleri bildirmeyiniz. Onlar anlamadıkları için az bir şeyi çok sanırlar. Başlangıçta olanları sona kavuşmuş sayarlar. Elverişi olan talip böylece kendini sona ermiş sanır, çalışmasın gevşer, olgun kimseyi aramalıdır. Gönül hastalıklarının ilacını ondan sormalıdır. Kamil olanı buluncaya kadar hasıl olan halleri la derken yok etmelidir. La yok demektir. Sonra hiçbir şeye benzemeyen, düşünülmeyen hak talanın varlığını düşünmelidir. Hacı nakşeband Buhari Hazretleri buyurdu ki, görülen, bilinen, işitilen her şey o değildir. La derken bunların hepsini yok etmelidir. Hasıl olan şeylerin hepsini yok ediniz. Hak Teala veranın verası ötelerin ötesidir. İllallah derken hiçbir şey düşünmemelidir. Bu yolun büyükleri böyle yaparlardı. Doğru yolda olanlara ve Muhammed Mustafa'ya uyanlara selam olsun.